29 Haziran 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilus salihati ve tevaasav bil hakki ve tevaasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu haftaki sohbetimiz soru cevap şeklinde tasavvufi sohbet olarak yapalım dedik. İnşallah buyurun sorularınızı alabiliriz. İlmimiz nispetinde cevaplamaya çalışırız inşallah. İlim tabidir. Evet. Buyurun amca. İlim maluma tabidir. İlim maluma tabidir meselesini açalım istiyorsun. Evet. Bu tasavvufta bir e, yerleşmiş bir bilgi, bir Kök diyelim bu kelime bu cümle ilim maluma tabidir. Yani malum yaratılmış olan bilinen Allah Teala'nın yaratmış olduğu varlık Allah'ın ilmine ilmi buna tabidir anlamına geliyor. İlim yani Allah'ın ilmi diyoruz ya bütün mahlukat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. İlim malumata tabidir derken malum yani e, malumu da burada ne cihetten alacağız? ayağını sabitesi cihetinden alacağız bir mahlukun yaratılmış olan mahlukun ayağını sabitesi onun hakikatidir değişmez hakikati dediğimiz kaderi dediğimiz levh-i yazılı olmuş hale dediğimiz İşte bu hal Allah'ın ilmi buna tabidir yani Allah-u Teala kulun talep etmesiyle yaratır ki daha önce de diyoruz ruhlar aleminde ruhlar yaratıldığı zaman yani yokluk aleminden varlık alemine çıkacağı zaman varlık allah Teala sordu her birimize. Adeta temsili olarak anlatıyoruz. Ey falan kulum! Sen nasıl bir kul olmak istiyorsun? Nasıl özelliklerde, nasıl istidatta? Adeta keşfite hata olmasın. Ve biz kul olarak bunu talep ettik. Ya Rab ben senden böyle böyle bir vasıflarda kul olmayı talep ediyorum, istiyorum. Ve tamam senin isteğine göre de ben seni halk edeceğim dedi. Bu temsili anlatış. Yani kul İstidad olarak neyi alabilmeye müsait ise onu talep etmiş oldu Allah'tan. Kulun istidadı neye müsaitse istidad olarak. Ve bunu Allah'tan talep etmiş oldu. Allah da o müsait olan istidadına göre neyi vermesi gerekiyorsa onu vermiş oldu. İşte ilim maluma tabidi sözü bu manaya çıkar. Evet. Bu gerçi bu konu çok detaylı vecihlerden tek tek ele alınabilir mesela basit tab tabi basit olarak bu Rabbi has mevzusu girer bunun içerisine ya çünkü her kulun bir Rabbi hası vardır Tecelli girer. Tecelliler girer tabii ki burada e, ama, e, özet olarak bu tabi bu farklı vecihlerden birçok pencereler açılabilir. Amin tabi zahiri bunlara evet. çok şeyler açılabilir. Evet, o zaman bizim şeyimiz kaderimiz esasında yani teşvik dağıtma olmaz. Allah'la yapmış olduğumuz talep de, pazarlıkta da belliydi. Talep etmemizle tabii ki. Aslında... Ailebi, talebimizin ne olduğu da belliydi zaten. Tabii ki belliydi. Şimdi e, <gülüyor> bir üst, bir üst e, merdivene çıktık. Kadir kardeşim sizin sorunuzla bir üst merdivene çıkmış olduk. Yani neyi talep edeceğimiz zaten belliydi. Tabii ki belliydi. O zaman meseleye şöyle izah edelim. Anlatalım. Burası bir, bir yukarı mertebe. Evet, ilim maluma tabidir. Yani kul neyi talep ettiyse Allah onu verdi ve ona göre halketti. Peki o zaman sorulabilir. Kul neye göre talep etti? Kulun kulun müstakil bir iradesi mi var ki talep etti denilecek olursa hakikat cihetinden bakıldığında kulun müstakil bir iradesi yok. Müstakil bir irade olması için Allah'tan ayrı bir varlık olması lazım. Ya Allah'tan ayrı bir varlık olmadığına göre bütün mahlukat Allah'ın elindeki ilmi suretler olduğuna göre tek vücut sahibi Allah olduğuna göre o zaman bizim talebimiz de yani kul olarak varlık olarak bizim talebimizin belirlemesi de yine tabi dönüyor Allah'a. Bu, bu mertebeden baktığımız zaman bizim talebimiz o zaman işte her şey Allah'tan olmuş oluyor. Her şey Allah'a dönüyor. Her şey Allah'ın mutlak iradesinin hükmü ve cereyanı olmuş oluyor. O zaman bu noktadan bakmamız gerekiyor. Burası işte tevhidin zirve noktası oluyor o zaman. Tevhid meselesinin zirve noktası. Yani her şeyi dileyen murad eden allah Teala'dır. O neyi nasıl yaratılmayı murad ettiyse o şekilde de halk etmiştir, yaratmıştır. Bu konuyla alakalı İsmail Hakkı Bursedi Hazretleri'nin eserinde geçen bir yer var. Ehlullah'a birine sordular diyor. Allah'a suç isnadından nasıl kurtuldun? Çünkü bu noktayı kavrayamayan şunu yapıyor. Diyor ki madem ben talep ettim niye ben kötüyü talep ettim? Kötü insan cehennemlik olan. Niye ben kötüyü talep ettim? Ben iyi talep etmek isterdim. O zaman Allah beni zorla kötüyü talep ettirdi gibi suç isnadında bulunabilir bazı insanlar. Meseleyi kavrayamadıkları için. O zaman işte sormuşlar Ehlullah'a Allah'a suç isnadından nasıl kurtuldun? O da güzel bir cevap veriyor İslam-ı Alakı Bursevi Hazretleri'nin eserinde geçiyor bu Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrısını koymadım ve bu isnadı yapmaktan da kurtulmuş oldum çünkü mülk Allah'ın bir insanın mülkünde tasarruf sahibi kimdir? o mülkün sahibi kimse odur değil mi? benim cebimdeki parayı nasıl harcayacağıma kalkıp da başkası karışamaz dilediğim gibi harcayabilirim değil mi? Ne alacaksam alırım. Çünkü o benim mülkümde artık. İşte madem ki bütün alem Allah'ın mülkü o zaman tasarruf da ondadır. Yani ona niye bunu böyle yaptın? Niye şunu şöyle yaptın? Onu öyle yapmasaydın, böyle yapsaydın gibi hesap soracak bir varlık yok. Ben zaten yok umduydum. Hakikatte zaten yok. İlmindeki ilmi suret yani. Veya verdiğimiz ilk örnekteki gibi. ilk örnekte nasıl Allah'ı tanımak için bir örnek vermiştik? Gözlerimizi kapatalım, hayal kuralım diye. Hayalimizin, köy örneği. Hayalimizdeki Ayşe teyze, Fatma teyze beni niye bu köyde e, hayalinde meydana getirdin de şimdi bana çapa yaptırıyorsun veya domates toplatıyorsun veya inek sağdırıyorsun diye itiraz edebilir mi hayalimizdeki varlık? Edemez. İşte biz de Allah'ın mülkündeki, madem ki mülküyüz yani onun ilmindeki ilmi suretleriz. O neyi murad ettiyse, neyi dilediyse o cereyan edecek. Hakikati bu cihetten kavrayan işte bu noktada aynı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinde dediği gibi Allah'ın mülkünde Allah'tan gayrısını koymamayı başardım. Dolayısıyla Allah'a da suç isnadından kurtuldum diyor. Eğer Allah'tan gayrı bu alemde başka hiçbir şeyin olmadığını gerçek mutlak vücut sahibi Allah olduğunu diğer mahlukatın ise alemdeki her şeyin ise sadece hayalden ibaret olduğu hakikatini anladığımız zaman Allah'a suç isnadından kurtuluruz. Onunla anlaşılması içinde perdelerin kalkması lazım. Tabi, onun da içinde tabi yavaş yavaş, yavaş yavaş bu ilmi hakikatler kavranması lazım, oturma, oturması lazım insanda, bilinç olarak, şuur olarak. Zaten bu bu hakikat insanın sırrında kavrayabileceği bir hakikat, yani tevhid, devir hakikati, kişinin sırrında kavrayabileceği bir hakikat. Zahirinde ise şehadet aleminde yaşarken şeriat hükümlerinin öz şeyleri, emirleri kişiyi bağlar. Yani. Tevhidi idrak ettikten sonra şeriatın da benim için bir hiçbir hükmü yok deme şansı yok bir insanın. Böyle bir şey yok. Eğer şeriatın hükmünü ortadan kaldırmaya kalkarsa ben tevhidi anladım, idrak ettim diye o zaman zındık olur kişi. Ama hocam o idraki de başkasına idrak ettirmek mümkün değil değil mi? O idraki Allahu Teala kime açtıysa, kime nasip ettiyse o kişi idrak edebilir. Bu hakikaten idraki zor, güç bir meseledir. Ama e, nasip ettiği insanı Allahu Teala açar bu idraki. Bu idrakla birlikte kişi şeriata sağlam bir şekilde bağlılığından asla ödün vermez. Önemli olan bu zaten. Eğer şeriattan bu idrakla birlikte şeriatı ehemmiyetsiz görüp de bir tarafa atıyorsa bu hakikatiyle bu bunu idrak etmemiş demektir. Başka bir o zaman ayağı kaymıştır onun. Çünkü bir ayak aynı pergel misali. tedbirat ilahiyede işledik ya. Bir ayak şeriatta basılı duracak. Öbür ayak alemi geçsin dursun. Daireyi çizsin. Ama bir ayak şeriatta sabit kalmak zorunda. Emliye bir yerin dönüşü de öyledir zaten hocam. Bir ayak sabit kalmaz. De Bu hakikatin belki de bir evet. işareti, Sembol. sembolü, izahatı olmuş oluyor. Evet. Evet. Bu mevzuda böyle. Başka sorumuz var mı? Hadi yapalım. Yol açtım sana. Yol açtım sana. Evet, Kaza ve kader konusunda Kader An olarak yaşarken mi yazılıyor Yoksa önceden yazıldı mı Diyorsunuz Kader önceden yazıldı Levh-i Mahfuzda Levh-i Mahfuz önceden kader yazılmış durumda Yani e, kıyamete kadar Gelecek olan var olacak olan Tüm mahlukatın kaderleriyle alakalı Mevzu levh-i Mahfuzda yazılı vaziyette Kalem kurudu diye bir ibare var orada yazıldı ve kuruldu. dolayısıyla levh mahfuzda ne yazıldıysa şu an yaşadığımız hayat bunun e, oradaki yazılanın cereyanı şeklinde şimdi bazı insanlar burada itiraz ediyor diyorlar ki kader an içerisinde yazılır yani kişinin seçeneğine göre seçtiğine göre an içerisinde yazılır diyor veya değişir diyenler var kader değişir diyenler var şimdi bu konu Şuradan baktığımız zaman bunun için müstakilen başka farklı dersler de yapmıştık ama burada yine değinelim ona. Bir levh-i mahfuz var. Değişmeyen. Ana kitap levh-i mahfuz. Lev, levha. Mahfuz korunmuş kitap demek. Bir değişmeyen levh-i mahfuz var. Allah katında. Allah'ın ancak bildiği ve kullarından dilediğine bildirdiği. Gerek melekuttan gerekse insanlardan dilediğine bildirdiği bir levh-i mahfuz var. Bir de Aşağıda alt levhalar denilen levhalar var. Bu Kur'an'da şu an ayetlerini tam olarak hatırlayamıyorum. Fakat Tedbirat İlahiye dersinde işlediğimizde bunları okumuştuk, geçtik. Alt bir de alt levhalar. Bu alt levhalarda değişir. Yazılı olan değişir. Yani Allahu Teala'nın biz dilediğimizi sabit bırakırız, dilediğimizi sileriz ibaresiyle geçen ayetten kastedilen levh-i mahfuz değildir dilediğimizi sabit bırakırız, dilediğimizi sileriz diye ayette geçen mevhu alt levhalardır. Allah-u Teala alt levhalarda bir olayın şöyle böyle olmasını cereyan edeceğini yazar. Meleklerine bildirir. Bu olay şöyle olacak, böyle olacak. Melek alt levhayı görür. Ona göre tedbirat alınır. Ona göre gidişat alınır. Fakat son, son anda bir hadise cereyan eder ve Allah-u Teala haber verir bildirir ki meleklerine o öyle olmayacak şöyle olacak bu alt levhalardaki değişikliktir bu kaderin değiştiği anlamına gelmez çünkü en son değişiklik alt levhadaki en son değişiklik yine levh-i mahfuzdaki yazılı olana uymak zorunda dolayısıyla levh-i mahfuz asla değişmez değişen alt levhalar kişinin gidişatına durumuna meyiline cereyan gelecek olaylara onların olayların hikmetine göre alt levhalarda hadiseler değişik olabilir. Hatta bu konuda bir örnek de vermiştik. Demiştik ki işte alt levhada yazılı olmuş, yazılıyor. Şöyle bir hadise bir örnek verdik yani misal olarak. Dedik ki falanca kul evinden çıktı giderken fırtınalı bir günde falanca sokaktan geçecek. Falanca sokağın köşesinden geçerken falanca binanın tepesindeki kiremit okulun kafasına düşecek, okulu yaralayacak ya da ölecek diye yazılır alt levhada bu hadiseyi melekler bu şekilde biliyor böyle cereyan edecek diye beklenti içerisinde ver. kul çıktı evinden giderken bir hayır yaptı bir sadaka verdi Sala, sadaka belaları def eder hadisi şerifini de burada beyan etmiş oluyoruz bir sadaka verdi bir hayır işledi güzel bir şey yaptı veya bir okudu okumayla Allah'ın beni hıfzeyle koru diye bir okuma yaptı bunun sebebin bunu sebep olarak bağlayarak Allahu Teala o kulun Oradan geçerken kafasına kiremetin düşmesini, murat ettiği düşmesini aslında murat etmemişti. Ve kaldırdı. ilgili meleklerine haber verir. O kulum sadaka verdi. O belayı üzerinden kaldırın. O kirem de onun kulun, o kulun kafasına düşmeyecek dedi. Burada olay değişiyor. Ne oldu? Kafasına kiremet düşme ihtimali vardı. Öyle biliniyordu. Fakat düşmeyecek bilgisi geldi sonra en son hal. Ama levh-i da zaten kiremetin kafasına düşmeyeceği yazılıydı. Lehmahus asla değişmez. Sadece buradaki bu alt devhalar bu işin cilveleri. Yani kulun yaptığı fiile göre, ameline göre bulduğu karşılık olmuş oluyor. Bu cihetten bakıldığı zaman insanlar işte kaderin değişebileceğini zannetmişler. Ya da iddia edenler olmuş. Kader değişir diyorlar. Kader değişir işte bazen böyle... Hadis-i şeriflere de bağlılar. Sadaka belayı def eder. E demek ki kaderde bir e, bela vardı. Sadaka verdi. Kul def oldu. Zaten Leyf-i Mahfuz'da o kulun o sadakayı vereceği yazılıydı. O sadakayı okul verecek, o başına gelmesi ihtimali olan bela da zaten gelmeyecek diye yazılıydı. Dolayısıyla en son hal Leyf-i Mahfuz'daki haldir. Yine Resulullah Efendimiz'in bir hadis şerifi vardır. Hani ee, ömrü uzatmakla alakalı, ömrün uzayışma, uzamasıyla alakalı. Bu ömrünün uzaması da ömür uzamaz. Ömür değişmez. Ömrün uzamasını nasıl anlayacağız o zaman? Bereketlenmesi olarak anlayacağız. Ömür asla değişmez çünkü Resulullah Efendimizin yine bir hadis şerifi var. Anne karnındayken kul 120. günde Allahu Teala ilgili meleği gönderir. Yaz der. Neyi yazacağım ya Rabbi der? melek ve ona erkek mi dişi mi oldu doğacak çocuğun 120. günde erkek mi dişi mi oldu sahip mi şaki mi oldu yani cennete mi gidecek cehenneme mi gidecek rızkının ne olduğu ölünceye kadar ve ecelinin ne zaman olduğu bu 4 Mart'ta yazılır ve asla bunlarda bir daha değişiklik olmaz diyor hadis-i şerifte e zaten e, kader hakikatinde de bunu bu şekilde anlamamız lazım bunlar asla değişmez yani bir insanın eceli asla değişmez Levhi Mahfuz'da ne zaman ne şekilde öleceği yazılıysa aynı olay o zaman o vakit geldi mi öyle cereyan edecek. Dolayısıyla Hazreti Ali'nin sözüdür zannediyorum. Kişinin kişiyi ölümden ecelik korur diyor. Öyle. Kişiyi ölümden ecelik korur. Yani bu hakikati idrak eden, anlayan insan ölümden korkmaz zaten. Çünkü takdir edilen vakit gelmeden o kişinin ölmesi mümkün değil. Hatta şu an hatırlamıyorum. Bir örnek daha vereyim. Resulullah Efendimiz'in zamanındaki sahabelerden birisi Resulullah Efendimiz'in e, vefatından sonra e, bir savaşa katılıyor. Savaşa katıldığında bir kaleyi muhasara etmişler, kuşatmışlar ve o savaşta bayağı bir çetin geçiyor. Kaleyi e, evde edemiyorlar. Mancınıklarla böyle işte ateş topları vesaire atıyorlar. O zaman o sahabe diyor ki bu mancınıkla beni kalenin içine atın fırlatın. Ben diyor kalenin içine düşeyim arka taraftan gelip kapıyı açayım siz de içeri gelip fetih olsun tabi bu akıl mantık olarak akla uymayan bir şey yani mancılıkla bir insanın fırlatılması o insanın düştüğü zaman ölür değil mi mancılıkla fırlatılan o süratle fırlatıldığı zaman buna tabi karşı çıkıyor diğer sahabeler o da diyor ki ben Resulullah Efendimizden işittim falan falan falan olay olmadıkça sen ölmeyeceksin şu olayı görmedikçe ölmeyeceksin demişti Bakın imanındaki kuvvete bakın Ben bunu işittim diyor henüz o olayda olmadı Demek ki ben ölmeyeceğim Dolayısıyla diyor benim mancılıkla fırlatsanız da ben ölmeyeceğim Yani Konu anlaşılsın diye bu örneği veriyorum Dolayısıyla kişiyi e, Ölümden koruyan ecelidir yani Tabii o sahabeyi fırlatmıyorlar Yani mancılıkla o iş olmuyor tabi de <gülüyor> Ama o sahabe Bu şeye inançla beni fırlatın Diyor yani bunu izah ediyor, açıklıyor. Bu dört madde asla değişmez. Kişinin rızkı da değişmez. Rızık da bereketlenme olur. Bir de Allahu Teala'nın bize kefil olduğu, Kur'an-ı Kerim'de ayette belirttiği rızık, biz rızka kefiliz dediği rızkı da iyi anlamamız lazım. Rızık nedir diye sorulduğu zaman, Muhittin İbn Arabi Hazretleri de bunu açmış. Diyor ki, insanın boğazından geçen, yediği, içtiği ve üzerine giydiğidir. Rızık bu. Yani Allah'ın... Ee, rızkımıza kefil olduğu noktadaki rızık bu. Yediğimiz içtiğimiz boğazımızdan geçen ve üzerimize giyip eskittiğimiz elbise. Onun dışında bizim kazandığımız paralarla yaptığımız yatırımlar köşeye biriktirdiklerimiz bunlar bizim rızkımız değil. Bunları kim bilir kimin için biriktiriyoruz. Yani rızık bu. Rızığı iyi anlayalım. İlim de olarak Tabi ilim de rızk ölünceye kadar edinecek ilim de yani rızık bu manada rızık olarak ilim de rızıktır. Kişi ilimden de ne alacaksa o da onun rızkıdır. Rızkı kadarını alır yani nasibi kadarını alır. Dolayısıyla e, bu manada baktığınız zaman rızık değişmiyor. Erkek mi dişimi olduğu işte belli oluyor 120. günde bunda bir değişiklik yok. Bir de e, cennete mi cehenneme mi girecek? E, bu da zaten kaderi açıklayan levih mahfuzda her şeyin önceden yazılmış olduğunu anlatan, ifade eden bir hadis-i şerif olmuş oluyor. Yani ayağını sabitse zaten belirliyor. Tabi ayağını sabit'e dediğimiz o sabit hakikat, değişmez hakikat dediğimiz yani her insana, her varlığa münhasır, kendine özel kendi kapasitesini, istidadını belirleyen özelliğe biz ne diyoruz işte ve değişmeyen özelliğe ayağını sabit ediyoruz. İşte bu, bu dört madde de onun ayağını sabitesinin bir yansıması yani. Yansıması. yansıması. <gülüyor> Kişinin erkek veya dişi olması, eceli. Rızkı. Ve diğerleri, diğerleri birçok şeyleri var Mesela bir takım ahlaki e, olgunluğu da kişinin ayanı sabitesinin yansımasıdır Yani ne tür ahlaka sahipse kişi o sahip olduğu ahlak da ayağını sabitesinin gereğidir O sabit değişmez hakikatinin gereğidir O da bir hakikattir Olaya böyle baktığımız zaman işte değişmeyen levh-i mahfuz değişmez Kader asla değişmez Alt levhalar değişebilir. Ama alt levhalarda olacak en son değişiklik yine levh-i mahfuzda yazılan son halini almak zorundadır. Alt levhalar ne kadar değişirse değişsin. Yine en son şekli olacak şekli çeye döner. Levh-i mahfuzdaki yazılı şekle döner yani. Kesin hüküm. Nasıl? Kesin hüküm diyor. Kesin hüküm evet. Aynen levh-i mahfuz kesin hüküm oluyor. nevh kontrol altına alabilmemiz için neler yapmamız lazım? En öncelikli Nefsimizi kontrol altına almak ya da terbiye etmek ya da kötü hasretlerden tasfiye etmek için önce zaten burada başlanması gereken nokta nefsini bilen Rabbini bilir. hadis şerifinden hareketle başlamamız gerekiyor. Önce nefsimizi tanımamız gerekiyor. Çünkü neyi kontrol altına alacağız? Neyle mücadele edeceğiz? Nefsimizin hangi kötü yanlarıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu bilebilmek için bir defa nefsimizin kötü yanlarını tespit etmemiz lazım. Peki kötü iyi ayrımının neye göre? O da şeriata göre. Demek ki önce şeriatı bilmemiz gerekiyor. Çünkü şeriat diyor ki Allahu Teala şu şu şu hasletler güzel hasletlerdir. Övdüğüm ve sevdiğim hasletlerdir. Şu şu şu hasletler ya da ahlak huy bunlar da kötü hasletlerdir. Bunları da kınadığım hasletlerdir. Bunları yaparsanız mükafat veririm. Kötü olanları yaparsanız cezalandırırım buyuruyor. O zaman bir defa bu ahlak dediğimiz kuralları iyi ve kötü ayrımıyla bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Yani şeriatın hükümlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Sonra bu şeriatın hükümlerinde bildiğimiz ahlakı kendi nefsimizde getirip şablon olarak koymamız gerekiyor. Bunlardan bir kendi nefsimizde hangi ahlaklarımız Allah'ın övmüş olduğu ahlaklar grubuna giriyor, hangi ahlakımız kınadığı ahlaklar grubuna giriyor bunları tespit etmemiz lazım bu tespitleri yaptıktan sonra tabi bunları yaparken çok e, detaylı analiz etmek gerekiyor bu ta nereden başlıyor aslında ebeveynlerimizden aldığımız genetik faktörlerden de geliyor yani bendeki bu hasret iyi ya da kötü hasretin oluşumu nedir nereden geliyor diye sorgulayacak olursak bir ana babadan geliyor yani ana babadan Resulullah Efendimizin yine bir hadis-i şerif vardır e, oğul babanın sırrıdır der Tamam, oğul babanın sırrıdır yani. Ha, Armut, ağacın dibine düşer. Heh, Armut, ağacın dibine düşer. Bunun gibi e, babanın ne özellikleri varsa evlada yansır. Yani %100 olmasa da belki annesinden aldığı tabii ki hastalıklar var ama e, büyük bir çoğunluğunu evlatta görür. Şeycevartimci, büyük ağacın doğru gölgesi olmaz. Evet, aynen öyle. Veya ortada e, bir tane daha var. Ne diyor dede? erik yemiş, torunun dişi kamaşmış. Bu neye, bu ne demek oluyor? Yani biz kendi ister e, babamızdan, annemizden, isterse bir iki kuşak ötesinden, dedemizden daha, dedemizden, anneannemizden, babamızdan bize bir takım genetik faktörler yansıma yapıyor. Yani onlardan bir huy alıyoruz, ahlak alıyoruz yani. Onlardan genetik olarak aldığımız huy ve ahlak ayrı. Bu bir. İki, anne rahmine düşme aşamasında Spermin, o dönemde annenin ve babanın tavırları ahlakı huyu yediği içtiği önemli yani kişi kadın hamile kalmazdan önceki aşamada kadının ahlakı neyle ilgilendiği ilgisinin alakasının neye olduğu adamın yani kocanın ahlakı neyle ilgilendiği ilgisinin alakasının neye olduğu yediği içtiği gıdalar, helallik, haramlık mesabesinde bunların hepsi doğacak olan çocuğa ahlak olarak, miras olarak kalır, yansır. Dolayısıyla işte e, anne baba bu konuda çok hassas olması lazım. Çocuk sahibi olmak niyeti içerisine girdiği zaman yediğinden, içtiğinden, yaptığından, dinlediğinden, gördüğünden her şeyinden kendini bir sigaya, hizaya çekmesi gerekiyor. Ki eğer Evladının halis, salih bir evlat olması niyetindeyse, bunlara dikkat etmezse burada evlada da muhakkak yansımalar oluyor. Bununla birlikte işte anne babanın birlikte olduğu zaman dilimi, bu konuyla alakalı ayrı bir sohbet yapmıştık. Hani gezegenlerin bu aleme yansıması tesiri konusunda. Bu, tabii bu da zaman da çok önemli yani o zaman faktörü çünkü her gezegenin farklı bir yansıması vardır insanda farklı bir ruh hali yapar mesela ay, ay saati dediğimiz saatte insanlar daha bir duygusal olur daha bir hassas olurlar mesela veyahut da mars saati denilen saatte daha bir agresif olurlar şiddete meilli olurlar gibi bunlar da tabi e, o anne babanın birlikte olması zamanında bu hangi gezegenin saatine gelmiş olduğu Dolayısıyla o duyguların Doğacak olan çocuğa yansımasıdır Bu çocuk Dünyaya gelmeden önce aldığı etkiler Yine Hamilelik döneminde de Annenin tavırları Yediği içtiği Neyle meşgul olduğu Ne zikirle meşgul olduğu Sabahtan akşama şarkı türkü mü söylüyor <gülüyor> Allah mı zikrediyor Tabii bunlar hep önemli Orada Çocuk anne rahmindeyken, anne karnındayken aslında bu etkileşimleri alır. Mesela bu konuda uzmanlar diyor ki hamile bayanlar için günün belli vakitlerinde diyor işte Allah'ı sesli olarak zikredin ya da Kur'an-ı Kerim açın okuyun. Yani karnınızdaki bebek dinlesin. O duyuyor, dinliyor. Dolayısıyla onun ahlak yapısının oluşmasında bir etkendir bu. Bunu... Bunu zaten tasavvuf zaten biliyordu, söylüyordu yıllardır. Ama günümüzde artık hani anneye tavsiyeler diye bazı kitaplar çıkıyor. Bu kitaplarda bu konulara çok güzel değiniliyor mesela. Hamilelik döneminde neye dikkat etmesi gerekir? Dini olarak bunlar da anlatılıyor. Kişi bilinçli olması lazım. Anne de, baba da bu süreçte bilinçli olması lazım. Doğacak çocuğun anlayacak. Ee, şekillenmesinde ahlaki şekillenmesi. Kesinlikle tabii yediğine içtiğine muhakkak surette dikkat etmesi gerekiyor. Haram ve şüpheli şeylerden uzak durması gerektiği gibi işte meşgul meşguliyet işte zikri vesaire neyle meşgul oluyor? Neyi zikrediyor? Bunlar hep önemli şeyler. O kişinin anne karnındaki çocuğu oluşumunda bir etken. Kişi oldu, dünyaya geldi. Ondan sonra zaten buradan aldığı etkileri aldı. ebeveynden aldığı etkiyi aldı. Hamilelik döneminde aldığı etkileri aldı. Gerek anneden gerek babadan. Sonra dünyaya geldi. Dünyaya geldikten sonra bu sefer yetiştirilme tarzı olarak etkiler almaya başlıyor işte. Anne ve babanın o çocuğu yetiştirmesi. Ne şekilde yetiştirecek? Hangi usul ve kaidelere göre? Hangi doğrultuda yetiştirecek? Orada kişi çocuğa zaten bir ahlak aşılaması başlıyor. Çocuğu yetiştirirken. Çocuk belli bir yaşa geldikten sonra bu sefer... Eğitim olarak işte girdiği çevrede, diğer çocuklarla yaptığı arkadaşlıklar neticesi, onlarla görüşmesi, tanışmasından aldığı bir ahlakı var. Eğitim aldığı kurumdan veya işte eğitmeninden, öğretmeninden, çevresinden, akrabalarından aldığı bir ahlak var. Bu şekilde bir ahlak oluşuyor. Ve böylece bir kişilik oturması oluyor. Belli bir yaşa geldiğinde artık o kalıp, kişilik kalıbı oturmuş oluyor. İşte burada iyi yetiştirildiyse iyi bir kişilik kalıbına oturuyor. Kötü yetiştirildiyse birçok ayıklanması gereken hasetlerle, ahlaklarla o kişiliğini bulmuş oluyor kişi. Kişiliğini bulduktan sonra eğer istidadında varsa, nasibinde varsa sorgulamaya başlıyor. Ben kimim? Niye yaratıldım? Allah'a kul mu nasıl yapabilirim? Bunun sorgulamasına girdiği zaman işte nefsini bilen, Rabbini bilir hadisi şerifinden hareketle bu sefer sorgulamaya başlıyor. Döndük yine başa. Bu sefer kendini sorguluyor. Bakıyor. Annemden ne almışım, babamdan ne almışım, atamdan ne almışım. Ee, bunlar benim diyor genetik e, miraslarım. Genetik olarak aldığım şu huylar var, ahlaklar var. Bunların şunları iyi, şunlar kötü. Bunları arındırmam lazım, temizlemem lazım. Şu şu şu ahlakım işte. Ee, okul çevresindeyken arkadaş çevresindeyken anamdan babamdan öğrendiğimle aldım. E bunların da şunları iyi şunları kötü. Bu kötüleri de ayıklamam temizlemem lazım. Bilincine erdikten sonra başlıyor mücadelesi. işte. bu noktada artık mücadeleye baş. Burada kendini iyi tanıdıysa nasıl mücadele edeceğini biliyor. Tabii bunlar ilmi bir birikim istiyor. Eğer bu ilmi birikim varsa mücadeleye girişir. İlmi birikim yoksa işte bu noktada tasavvuf erbapları ya da işte Mürşit dediğimiz kişiler devreye giriyor. Kişinin bu analizini yaptıktan sonra işte senin şu, şu şu faktörlerin var olumsuz. Bunları ayıklamak için şu şu şu metodu izlemen lazım. Senin mizacına göre yapına göre izlenmesi gereken metot budur diyor bu analizi yapan kişi mürşit dediğimiz, rehber dediğimiz kimse ve şunları yap, aşamalı olarak şunları yap, bunları yap ve böyle kendini ıslah et, terbiye et. Bu da tabi her mizac için farklıdır. Bazı mizaclar vardır ki bazı ahlaklardan ayıklanması, temizlenmesi için e, şiddetli oruç tavsiye edilir. Ama bazı mizaclara uymaz oruç. O zaman onu farklı bir metotla terbiye etmek gerekir. İşte burada kişinin e, durumu önemli. Hangi metot üzere en hızlı yol alabilir eğer bu metotları doğru kullanmazsa uygulamazsa bu sefer yol alamaz veyahut da kendisine yapılan tavsiyeleri yerine getirmezse ehli tarafından bir tavsiye yapılıyorsa o tavsiyeleri yerine getirmezse yine yol alamaz mücadelede zayıf kalır yani burada işte kişi mizacına göre her kişinin mizacına göre farklı bir terbiye metodu vardır çünkü Mizaçlar farklı olduğu için terbiye metotları da farklı. Kimisi aşırı derecede riyazet yapması gerekir. Nefsin kötü hasretlerinden temizlenmesi için kuvvetli bir şekilde oruca hassasiyet vermesi gerekir. Kimisi daha farklı cihetten bir temizliğe girer. İlmi olarak önce idrak etmesi gerekir kimisinin O hakikati. Şuur olarak o şuur onda oturması lazım. Oturduktan sonra otomatik olarak o ahlakı tasfiye edici işlemlere başlar. Yani her Mizaç farklı olduğu için aldığı yol farklıdır. Kimisine ilmi olarak bir hakikati verirsen o bilinci o şuuru ne kadar versen de ilim olarak o kişiye oturur ama o ilmin gereği yaşama yapması gereken tedbirleri almaz. Yapmaz. <gülüyor> dolayısıyla yol alamaz. İşte bu mizaçlara göre farklılık arz ediyor. <gülüyor> bir sevimlimullah Kasım misal. Örnek verebiliriz tabii onları da. Evet. Mesela Yunus Emre de ee, Yunus Emre Hazretleri de 40 sene o dergahta hizmette bulunmuş 40 sene az zaman değil yani baktığımız zaman 40 sene bir ömür ya. Yani. 40 senede ancak o olgunluğa erişebilmiş ki olduğunu da farkında değilmiş zaten sonra anlıyor, anlıyor tabi olduğunu olgunlaştığını şimdi günümüzde bir avantajımız var nasıl bir avantajımız var kıyamete doğru sürekli zaman olarak Vakit ilerledikçe insanların idrak ve şuur kapasiteleri artar, yükselir. Dolayısıyla eski zamanda 40 senede olan bir insan, olgunluğa erişen bir insan, ee, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 7 senede oldu. Bakın Yunus Emre'ye bakın, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne bakın. Tabi onun da bir altyapısı vardı, birikimi vardı. Kadıydı çünkü. Bir kanat vardı ya. Yani. Vardı, elinde bir kanadı vardı. İkinci kanat lazımdı. Şimdi günümüzde baktığımız zaman çok zor bir çok kolay. Günümüzdeki yaşayış yaşayışa baktığımız zaman sanayileşmiş bir devrimde bir şeyde toplumda sanayi devriminde olan bir toplumda işte çalışma şartları belli insanların iaşelerinin temini için eski zaman gibi değil. Yani eski zaman da insanlar bir araya gelip oturup bunları konuşmaya bol zaman bulabiliyormuşlar. Veyahut da eski zaman medreselerinde tekkelerinde bu eğitim yatılı olması hasebiyle 24 saat esasından yapılıyormuş. Yani bu hakkı hakikate dair esaslar hep sürekli dinleniyormuş. Mesela düşünün biz şurada burada yesek, burada içsek, burada yatsak, burada kalksak bir süre hep birlikte olsak sürekli hemhal olmaktan dolayı bu bilgiler sürekli tazeliğini koruyacağı için hayata geçirmekte kolaylaşmış olur. Ama burada bu hakikatleri dinleyip herkes işine gücüne dağıldıktan sonra bir hafta sonra tekrar buraya geleceğimiz için bir hafta içerisinde ister istemez dünyanın meşguliyeti insanı sarıyor bilmiş olduğu bilgiyi bilgiyi bile uygulamaktan alıkoyuyor mesela. Nefse yenik düşmüş oluyoruz. Ve belki eski zamanda bu avantaj vardı. Yani nefisle mücadelede biraz daha avantajlıydı. Hep birlikte olunduğu için. Çünkü birlikten kuvvet doğuyordu. Ha şu zamanda da şu var eski zamandaki insanların bu kadar bilgide ilimde çok farklı zenginliğe ulaşması mümkün değildi. Eski zamandaki insanların eğitiminde belki 3-5 kitap, 10 kitap, 15 kitap neyse okuyarak bu bilgileri elde edebiliyor. Tecrübe ederek, deneyimleyerek ondan bir hisse alıyor ve kendinde bir terakki oluşuyordu. Ama şu an günümüzde her türlü kitaba ulaşmak mümkün. Her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. Bunun bir avantajı var. Yani kişi gerçekten istekliyse azimliyse, samimiyet varsa bu bilgileri çok kısa sürede toplayıp harmanlayabilir özümseyebilir ve bu harmanladığı bilgileri hayata geçirebilir eğer bunu yapabilirse, başarabilirse belki de günümüzde 2 senede, 3 senede geçmiş dönemimizdeki insanların 40 senede varabildiği duraklara günümüzde 2 senede, 3 senede varabilir ama işte buna istidada olması lazım istekli olması lazım samimi olması lazım, azimli olması lazım yani şeyde kalmaması lazım. Arzu, heva, heveste kalmaması lazım bu istek. Kalpte kal, kal, kalmaması lazım. Biz işte Mevlana'nın Arabi de buna heva diyor ya. Heva gelip geçici <gülüyor> Aşk boyutuna gelmesi lazım. Aşk. Bu 4 mertebeden sevgiyi açıklamış. En son mertebesi aşk diyor. Aşk. Aşk mertebesine geldiği zaman seven sevdiğinde yok olur diyor. Seven sevdiğinin şeklini alır. Sevdiğinden asla ayrılamaz. Ayrılmak isteyemez. İstemez, ayrılamaz. İşte bu boyutta bu hakikate meyledip de yönelebilirse yani aşk boyutunda kişi o zaman işte bu hakikat yaşanmaya başlar. Onun için deniliyor ya e, aşık olmak gerekiyor. Hatta bazı geçmiş zamanlarda tekkelerde gittikleri zaman mürşide tabi olmaya evladım sen hiç aşık oldun mu demiş bazı mürşitler. Eğer olmadıysa mecazi aşkı yaşamadıysan sen bir git hele bir aşık ol bir aşkı yaşa öyle gel. Çünkü bu mesele aşk meselesi gerçekten Yani Allah'ı bilmek tanımak yoluna çıktığı zaman Aşkı tadmak niyeti içerisinde olması lazım insanın Ve bu aşkı tatması lazım Hemhal olması lazım Ancak bu aşkla hemhal olursa O ilmin zevkini zevk edebilir İşte marifet dediğimiz şey o zaman açığa çıkar Aşık olmayıp da aşık taklidi yaparsa o iş olmaz Aşk şart yani. Aşık olmak şart. Eğer zirvesinde bu işi idrak etmek, yaşamak, bu zevki elde etmek, marifete ermek istiyorsa kişi. Allah'a aşık olmakta önce işte mecazi aşıktan geçer. Ki anlatılan birçok kıssalarda, tasavvufi eserlerde de deniliyor ya işte önce mürşitte aşık olmak. Fena fir, fena... Fena mü'mür eee fena fi, mür, e, fena fi fena şey, şey, şey, fena fi resul, fena diye 3 mertebe var. İşte bu fena fi şey dedi yani fena, şeyh'te fena olma, yani mürşidde fena olma. Bu aşkın getirisi olur işte. Bu aşkla birlikte o getiri açığa çıkıyor. Fena fi şeydenin mevzu. Şeyhin'in boyasına boyanmak demektir yani. Şeyh de fena olmak Şeyh buradaki şeyhi Eski tabirlerde şeyh dinliyormuş Bugünkü dilimize çevir, çevirmeye kalkarsak Rehber diyebiliriz Öğretmen diyebiliriz Mürşit diyebiliriz Yani şeyh dinlendiği zaman Şeyh kalıbında kısıtlı bakmayın olaya Eskiden buna şeyh dinlilmiş Yani bilen Bir konuda bilen Bilgili o bilgiyi öğreten Veren eğitmen anlamları Mürşit rehber Öğretmen anlamlarına gelir işte bu noktada geldik şeyden nefsini bilen, Rabbini bilir mevzusundan geldik. Kişinin kendini terbiye etmesi, kendini iyi tanıması. İşte burada neden kendini tanımak için ilme ihtiyaç var dedik. Çünkü bu ilimle kendini seyredebilir, görebilir. Yahut da dedik ki bir rehbere, öğretmene ihtiyaç var. Çünkü o öğretmen, o rehber o kişiye ayna olur. Yani öğretmene, rehbere baktığı zaman kendi ahlakını görür. Çünkü onu gösterir ona, yansıtır. Sen de der şunlar şunlar Eksik. Şunlar şunlar noksan. Bunları tamamlaman lazım. Ve bu aynada kendini seyrettiğinde çünkü farklı meselelerle verdiği mesajlarla bir nevi ayna olur ona. Kendini seyrettirir. Kendini seyrettiğinde de işte bu eksikleri noksanları görür. Bu eksikleri noksanları nasıl tamamlayacağının metotlarını da öğrenmiş olur. Gerek mürşidinden, gerekse ilmi olarak hakikate dair eserlerden. Ve bunlarla birlikte eğer samimiyetle, azmederek, sadakatle bu yola bağlanır da yapması gerektiği şeyleri yaparsa bu nefis terbiyesini yapmış olur. Kendisini bu ahlakını, dedik ya doğuşla birlikte ne ahlakımız varsa bu ahlaktan hiçbirini bıçakla keser gibi kesip atamayız. Ancak bizdeki hoş olmayan ahlakı şeriatın kınadığı ahlakı tespit edip onları şeriatın kınadığı alanda kullanmaktan vazgeçip Allah'ın rızası olduğu alanda kullanmaya sevk ederiz nefis terbiyesi dediğimiz tezkiyesi dediğimiz olay bu yoksa ahlak bıçakla kesilip atılıyor gibi atılmaz öyle bir şey yok çünkü o yaratılıştan gelmiş bir şey can çıkmayınca huy çıkmaz diye atasözü var huy, huy burada ahlak demektir yani huy çıkmaz ahlakın neyse olur çünkü o ahlak oturdu senin Ebeveynlerden aldığın faktörlerle, gezegenlerden aldığın, buçlardan aldığın faktörlerle, hamilelik döneminde anne babanın yaptığı faktörlerle, senin yetiştirilme tarzınla, eğitim tarzınla o yaşa gelinceye kadar, rüşt olma yaşına gelinceye kadar o ahlak sende oturdu. O da zaten senin ayağını sabitlerinin yansıması. O ahlak artık ahlak olarak bıçakla kesip atacağın bir ahlakın yok senin. Sadece o ahlakın içerisinde uygun olmayan, hoş olmayan ahlakı tasfiye edersin. Neye? İyi tarafa. İyi tarafa yönlendirirsin, çevirirsin. Kıskanıyorsan Allah'ın hoş görmediği, kınadığı alanlarda kıskanmayı çevirirsin. Allah'ın sevdiği alanda kıskanmaya çevirirsin. Bu sefer mükafat kazanmış oluruz. Gurur kibir varsa... Allah'ın sevmediği alanda yani başka insanlara karşı o gurur kibir gösteriyorsan oradan onu kazırsın alırsın Allah'ın düşmanına karşı gurur kibire çevirirsin. O zaman öbürünü ahlak olur. Işte. Tabi. Aynı şekilde. Tabii bunlar hep Allah'ın istediği alanlara çevirdiği zaman kişi ahlakını işte muhakkak tabii ki. Bu da istidadının yani kulun istidadının gereğinin açığa çıkmasıdır. Biz levh-i mahfuzda hakkımızda ne yazıldığını bilmediğimiz için biz mücadeleye Allah yolunda mücadeleye giriyoruz. Besmene ile başlıyoruz. Ama nereye kadar mücadele edebileceğiz? Ne kadarına muvaffak olabileceğiz? Ne kadarı var? Onu bilmiyoruz. O levh-i mahfuzda yazılı. Bunu bilmediğimiz için biz elimizden geleni yapacağız. Zaten elimizden geleni yapacağız dediğimiz de zaten bizim ayağını sabitemizde yazılı olandır. Onun dışında bir şey değildir yani. Kişi ya benden adam olmaz. Ben böyle gelmiş böyle giderim diyorsa o da yazıyordur. O da yazıyordur. Ayağını sabitesinde öyledir. O adamın değişme <gülüyor> imkanı yoktur zaten. E, dolayısıyla onun cezasını da çekecektir öbür tarafta. O da yazılmıştır. Tabii ona göre çekecek. Tabii. Çünkü Resulullah Efendimiz'e bu hakikati kader konusunu anlattığı zaman Resulullah Efendimiz sahabe dedi ki ya Resulullah şu an olmakta olan olaylar, cereyan etmekte olan olaylar daha önce bir kitapta yazılı olan şeyler mi? Yoksa şu anda mı olmakta, yazılmakta? Resulullah Efendimiz dedi ki hayır daha önceden kitapta yazılı olan şeyler. O zaman sahabeden bazıları dedi ki ya Resulullah o zaman bizim çalışmamıza gerek yok. Niye çalışıyoruz ki? Resulullah Efendimiz de onlara dedi ki hayır çalışınız. Zaten size ne yazıldıysa o kolaylaştırılacak Yani Çalışmayacağım deyip yatana da zaten Yatmak yazılmıştır Yatamaz. Dolayısıyla o kolaylaştırılır Yatamaz zaten. Yani yatacaksa şayet <gülüyor> <gülüyor> Yok çalışacaksa Zaten o var ayağını sabitesinde Kaderinde ki çalışacak Yatmaya kalkarsa perçeminden tutulur. <gülüyor> zaten neyse işte perçeminden tutuluyor Aynen Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki Alınlarından tutulup çekilmesin Çekilmez. Ayeti bu kaderin ispatıdır yani. Evet. Ne için? Kul ne için yaratıldıysa ona hizmet eder. Herkes yaratılış gayesinin dışına asla çıkamaz. Ne için yaratıldıysa ona hizmet eder. Ama kul bundan habersizdir. Yani ne için yaratıldığını bilmez. Bilmek için çok ilim lazım. Bir de Allah kime takdir ettiyse takdir ettiklerinden bazılarından nevhumahfuzu açıp göstermiş olabilir kuluna. Yani ne için yaratıldığını görebilir Levh-i Mahfuz'da. Kadar sırrı. Kadar Bu Levh-i Mahfuz'dan gören arifler de var mesela. Arif bilen de, demektir. Bazı ariflere Allahu Teala açıp gösterir. Fatıma şa eee Şazeli'nin sözü olması lazım. Arifler iki çeşittir diyor. Cehenneme girecek arifler de var. Evet cehenneme girecek arifler de var diyor azap çekecek arif de var bazı hakikatleri bilmesi, bilmiş olmakla birlikte idrak etmiş olmakla birlikte kaderinin gereği oraya girmesi gerekenler de var veyahut da şu manada şu ayeti de e, dile getirebiliriz e, Resulullah Efendimiz'in Hud suresi geçen, 112'de geçen ayet ne diyordu? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunduğun gibi dost ol. Resulullah Efendimiz diyor ki bu ayet ve bunun kardeşleri beni ihtiyarlattı. Ehlullah bu ayetten ne anlıyor? Resulullah Efendimiz'in anladığını anlıyor. Resulullah Efendimiz'e ne deniliyor? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani Allah'ın daha önceki sohbetlerde de anlattık ya Allah'ın bir iradesi vardır bir de emri vardır. Emri demek şeriat. Yani emrolunduğun gibi dost ol. Şeriata harfiyen uy Ehlullah diyor ki bu ayetten şeriata harfiyen uymam Allah emrediyor bana Uymam gerekiyor. Acaba bu emri ediyor ama, emri veriyor ama acaba benim ayağını sabitemde bu şeriatın hükümlerine ne kadarına uymam yazılı kaderimde. Ya bunu bu çizginin dışına çıkacağım da yazılıysa. Ne istemişim? Heh. Ya bu çizginin dışına çıkacağım da yazılıysa onlardan mesulüm. Hesabını ödeyeceğim. İşte bundan dolayı bu sefer eyvah diyor işte. İşte Resulullah Efendimizin dediği gibi bu ayet ve bunun kardeşleri beni ihtiyarlattığından kasıt bu. Allah bana bir emirde bulunmuş emrediyor ama iradesi nasıl acaba? Yani ayağını sabitem göre, ben göre, gereği ben Allah'tan neyi talep etmiştim ruhların ilk yaratılışında? Ya bu emrinin dışında? günah olan fiilleri de talep etmişsem ve leyf-i mahfuzda bu da yazıldıysam o fiilleri de işleyeceğim o zaman onlardan da işte tövbe istiğfar etmek gerekiyor Allah dilerse affeder dilerse cezalandırır o zaman yine dönüyor her şey Allah'ın dediği olur biz kul olarak ona kulluğumuzu yerine getirelim bu gayret içerisinde olalım emrettiği gibi yaşamaya gayret edelim şeriata bağlı yaşamaya çalışalım Nefsimizi terbiye, tezkiye etmeye çalışalım. Ama bunun dışında zaten kaderimizin gereğine son yaşayacağız. O açığa çıkacak. Allah'ın huzuruna bu hakikatleri bilerek ve mümkün olduğu kadar emrini gözetir bir hayat yaşayarak çıkmış olabilelim. Dava bu. Yani kulluğumuzu her harikarda ne için yaratıldıysak onu yerine getireceğiz. Ama bunun bilincinde olarak onun huzuruna çıkmak var bir de hiçbir şey bilmeden çıkmak var. Bizim davamız ve gayemiz işte bu bilince erebilmek. Yani Allah'ı bilmek, tanımak, kul olarak da yerimizi, mertebemizi bilip bu bilinci taşıyarak onun huzuruna varabilmek. Ya Rabbi, ben kul olarak sana senin emirlerine uymak gayretiyle bir hayat yaşadım ve yapabildiğim kadarıyla yaptım diyebilenlerden olabilirsek ne mutlu. Mesela bu zaten bunu diyebilirsek ne mutlu. Evet bu konuyu da böyle izah etmiş olduk. Sohbetimizi surda noktalayalım o zaman. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben <gülüyor> Allahümme agfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minkum el emmat Allahum salli ala seyidina Muhammedin fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasır al bil haqq vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi al azim Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lamu mekani, subhanellezi yarani ve vesselamu aleyke ya Rasulullah. Blessings and peace be upon you, O beloved of Allah. Blessings and peace be upon you, O leaders of the first and the last. The blessings of Allah be upon them and us Rabbil, amma alel rabbil fatiha